Trans europa, Express. -Europa Express. Avrupa ne konuşuyor?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 Günaydın Özdeş. Bugünkü konularımız ne Avrupa'dan konuştuğu konusunda? Ee, Avrupa'da gözler Razoni gemisinde diyerek başlayabiliriz. Eurotopics bültenlerinden derlediğim ilk haber yorum bu. Razoni gemisi Ukrayna'nın Odessa limanından kalkıp Lübnan'a giden ve 26 bin ton Mısır taşıyan e, gemi. E, bu işte uzun zaman sonra Ukrayna'dan ayrılan ilk gemi ve Avrupa e, ciddi şekilde bu, bu gemiyi e, gözlüyor. İstanbul'a da uluslararası basın çıkarma yapmıştı aslında. E, bu, bu gemiyle ilgili olarak söylenmesi gereken e, önemli şeylerden bir tanesi e, tahıl meselesinin arka planında Putin Güney Yarımküre ülkelerine, Afrika ülkelerine ziyaret, Lavrov ziyarette bulunmuştu zaten geçtiğimiz haftalarda. Bakın batı sizi tahısız bırakıyor diyerek aslında bu işte sorumluluğun batıda olduğunu söylüyordu ve bunu bir propaganda malzemesi olarak kullanıyordu Batı medyasına e, göre. E, öte yandan Macron da Afrika'ya gitmişti. Böyle, yani Güney'te e, şey meselesi üzerinden, tahıl meselesi üzerinden o yapıyor, hayır e, diğeri yapıyor şeklinde bir şey vardı. E, bu biraz çözülmüş oldu. E, bu, bu, bunun Putin'in işine bu açıdan e, yarayacağı söyleniyor. Putin'in bu noktada hesapları olduğu söyleniyor. Örneğin Britanya'dan, The Times gazetesinden bir yorum aktarayım şöyle diyor yorumcu Putin Güney Yarım Kürede bir kurtarıcı olarak görülmek istiyor e, bu tahıl e, gemisinin çıkışıyla ayrıca Rus gübresine yönelik ihracat yatırımlarının hafifletileceğini ve Ukrayna'nın sahil boyunca döşenen deniz mayınlarının yerlerini açıklamak zorunda kalacağını hesap ediyor diyor e, ve Putin'in e, eli e, hala parmağı hala tetikte diyor bu The Times'daki yorumcu yani bunu işte ateş uzlaşmaya yumuşamaya yönelik bir şekilde hiçbir şekilde değerlendirmemek lazım deniyor ve üstelik yani bu tahıl gemisi yola çıktı ve ulaşmak üzere belki ulaşmıştır ama yani bu sorunun çözüldüğü anlamına da gelmiyor Almanya'dan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde şöyle bir yorum var doğalgazda olanın aynısı tahıl içinde geçerli Rusya yeni Engeller için bahane bulmak isterse bulur. Dolayısıyla şu anda 26 bin ton mısır yüklü gemi Karadeniz'e ilerliyor olsa da yeterli ekmeğe sahip olması için dünyanın daha çok şey yapılması gerekiyor demiş. Yani bu aslında tıpkı doğalgaz gibi Rusya'nın elinde bir tehdit olarak kullanabileceği bir mesele de deniyor Batı medyasında. Batı medyasını ben şey açısından da izliyorum. Türkiye ile ilgili ne diyorlar açısından da izliyorum. Bu meselede de tıpkı drone meselesinde Ukrayna-Rusya ateşkesi anlaşmasında olduğu gibi Türkiye'nin rolünden Erdoğan'ın rolünden bahsediliyor ve güçlü ifadelerle bahsediliyor. İtalya'dan Corriere della Sera gazetesinden bir yorumcu şöyle diyor. Başarıda aslan payı yeniden Moskova ile Batı arasındaki büyük arabulucu rolüne bürünen Erdoğan'a gidiyor. Ee, Erdoğan e, Türkiye kendisi NATO'nun gerçek bir üyesi ve aynı zamanda da süper güçlerle eşit seviyede müzakere edilebilen edebilen partiler üstü bir lider. Yani Erdoğan'a böyle bir e, güç atfediliyor Batı medyasında bu tahıl uzlaşması e, üzerinden. E, Fransa'dan France Inter e, web sitesinden e, bir yorum şöyle yani Erdoğan ve Putin anlaştı e, ama neden anlaştı onu şöyle aktarmış yorumcu. E, bu iki adam otoriter iktidar anlayışı ve emperyalist fikirler bakımından benzer yaklaşımlara sahip Suriye ve Libya'da çatışsalar da birbirlerine saygı duyuyorlar. Batı'yı dışlamaktan özel bir haz duyarak tahıl anlaşmasında olduğu gibi hızlı uzlaşı yolları bulmayı biliyorlar demiş buradaki yorumcu da. Yani Erdo Erdoğan'ın gücü teslim ediliyor ama bu pek de hoşnut tutu olunan bir güç e, değil e, bu yorumdan anlaşıldığı kadarıyla. Evet. Tamam, yani, değil, bu, böyle. Bu yola çıktı mı? Henüz onu bekliyoruz değil mi? Lübnan'a doğru. Ee, yani ben en son bıraktığımda e, İstanbul açıklarında e, kontrolleri yapılıyordu dün sabah. E, yola çıktı diye biliyorum ama varıp varmadığını bilmiyorum. Evet belki i̇şte... Özdeş'e soralım araştırma yapması. Ee, yani sebebini bilmediğim bir şekilde çok ayrıntılı vermiyorlar. Güvenlik midir artık bunun sebebi emin değilim ama zaten sabah 10'da İstanbul'da olacak deniyordu. Akşam oldu ee, işte İstanbul'da demir attığı söylendi. Sonra e, kontrol edildiği söylendi gerçekten ama yola çıkacak diye en son haber vardı. Peki, evet. şeyle de Erdoğan'la da Putin'in yüz yüze görüşmesi de yarın galiba değil mi? E, onun da ve tam olarak gününü bilmiyorum ama evet önümüzdeki günlerde olduğunu evet, biliyorum. 5 Ağustos deniyor da evet. 5 Ağustos, evet. evet. E, buradan Avusturya'ya geçelim. E, Avusturya'dan acı bir haber var e, maalesef. E, Avusturya'da aşık karşıtlarının hedefindeki bir doktor... 36 yaşındaki Lisa Maria Keller Mayer intihar etti. E, Kellermeyer, e, pandeminin başında gece gündüz çalışan, gönüllü olarak evde hasta ziyaretlerine giden e, bir doktordu. Kendini tutkulu bir memleket doktoru olarak tanımlıyordu. E, ve pandeminin başından beri de halkı koronaya karşı uyarmak ve aşının gerekliliğini anlatmak e, e, konusunda e, çok çaba harcıyordu. Hem medyaya sık sık röportajlar veriyordu hem de sosyal medyada paylaşımlar yapıyordu. Ee, sonra bir noktada Kasım 2021'de e, özellikle komplo teorileri üreten bir grubun hedefi haline geldi. E, ve sonra kliniğinin e, önüne kliniğine gidilmeye e, başladı. Yani hem sosyal medyadan nefret söylemi hem de fiziksel olarak kendisine yaklaşılması, kliniğine gelinmesi gibi durumlar söz konusu oldu. İşte kendisi bakanlığı haberdar ettiğini ama polisin bununla ilgilenmediğini söylüyor. İşte güvenliği için güvenlik görevlisi tutuyor ve başka bir takım işte önlemler almak zorunda kalıyor. Bunun bütçesini çok aştığını ifade ediyor son zamanlarda ve artık yani hekimlik mesleğini yapamayacak duruma hani hanesini devam ettiremeyecek duruma geldiğini söylüyor paylaşımlarında ve verdiği bir röportajda da Avusturya devleti tarafından yalnız bırakıldığını söylemişti ve son olarak işte geçtiğimiz cuma günü muayenehanesinde cansız bedeni bulundu maalesef yanında da bir intihar notu varmış bu tüm Avusturya'yı sersen bir olay oldu pazartesi günü binlerce kişi Viyana'da akşamüstü toplanıp ellerinde mumlarla ve cep telefonu ışıklarıyla onu andılar. Hem Cumhurbaşkanı hem Sağlık Bakanı açıklamalar yaptı. Artık bu, bu nefret söylemini bitirme çağrısında bulundular. İşte Avusturya'da nefret söylemine yer yok dedi mesela Cumhurbaşkanı. Ee, ama şunu da e, söylemek lazım. Avusturya nef e, aşı karşıtlarının en güçlü olduğu ülkelerden bir tanesi ve Avusturya'da aşılanma oranında Avrupa'nın en düşük olduğu ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla çok güçlü bir aşı karşıtı hareket var. Aynı zamanda bununla birlikte işte nefret söylemi de var. Bu olay nefretin ne kadar yıkıcı olduğunu ve kırılgan insanlar için de ne kadar işte böyle sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor. Hani çeşitli yönleriyle tartışılıyor. Hem nefret söylemi, hem işte e, devletin yeterli tedbirleri almamış olması açısından, e, Sazburger Nachrichten gazetesinden e, bir yorumcu e, nefret suçunun e, devlet tarafından e, dikkate alınmadığını, polisin bu konuda e, yeterli donanıma sahip olmadığını söylüyor. Ee, şöyle diyor yorumcu aşırı sağcı gruplar anlaşılmaz komple teorilerini yaymaya e, ve doktoru doktorun ölümünün ardından da ona saldırmaya cüret edebiliyorlar e, tepeden tırnağa nefretle bağırıp çağırdıktan sonra İkiyüzlü bir şekilde yalnızca aşı eleştirisi yapıyoruz diyenlere ya da pasifist olduğunu söyleyenlere yıkım ve acılardan kendilerinin sorumlu olduğunu açıkça söylemek gerekiyor demiş buradaki yorumcu. Evet bayağı ciddi bir etik ve gerçeklik sonrası hakikat sonrası döneminin büyük problemleri giderek artarak görünüyor anlaşılan. Evet, yani bu bu bu haberin geldiği günler aynı zamanda esin Davutoğlu Şenol'unla işte kapısına dana dili bırakıldığı haberleriyle aynı dönemdeydi. Yalnız Gerçekten... o da değil tabi, yani sadece dana dili bırakılmakla değil, kendisinin söylediğine göre ayrıntılı olarak gün be gün cinayeti planladığı bu kişinin elimde silahlarla verdiği görüntüleri. Hatta sarışın vaktin, sarışın vaktin yaklaştı bugün senin arkandaki araba bendim kapına geldim şeklinde paylaşımları varmış. Bunların hiç farkında değildim diyor Şenol. Esin Şenol daha sonra çünkü çok arttığı için sayısı hasta sayısı kafayı kaldıramıyoruz yani nöbetleşe çalışıyoruz. Hafta, üç hafta boyunca kendisini nasıl takip ettiğini, nasıl öldüreceğini tek tek anlatmış. Yani öyle basit bir şey değil yani. Evet yani tüyleri diken diken eden hani bir korku filmi bir gerilim filmi gibi bir şey e, Aynen diye düşünürsünüz. Hani ben size bu haberi Avusturya'dan ak e, aktardığımda ya uzak bir yer falan e, diye düşünülebilirdi. Bu, ama aynı zamanda kendi ülkemizde işte burnumuzun dibinde de böyle bir gerilim filminin gerçek olduğunu e, gördük maalesef. Evet ve Hatta sonunda da serbest bırakıldıktan sonra da e, yani bu daha başlangıç da devam demiş gibi bir şey de var yani yani dahası ben dün akşam Twitter'da e, esin Şenoğlu e, yargılansın diye e, etiketin e, trending topic e, olduğunu gördüm. E, herkes e, e, Esin Davutoğlu Şenol hakkında e, böyle yine e, nefret söylemi yayan tweetler atılmaya dün akşam da devam ediyordu. İnanması gerçekten çok güç. Evet. Böyle. E, buradan e, biraz... E, şey bir habere, iç ferahlatan bir habere geçelim. Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'ndan bahsedeceğim. Biliyorum yani muhtemelen bunu siz Alp, Alp Ulaga'yla yarın konuşacaksınız. Ama gerçekten Avrupa medyasında hem maçtan önce bu final maçından pazar günü oynanan final maçından önce hem sonrasında çok fazla yorum vardı. Ben biraz basına yansımaları bağlamında bahsetmek istiyorum bu meseleden ee, işte final İngiltere ile Almanya arasında e, oynandı ve İngiltere uzatmalarda 2-1 e, yendi e, maçtan e, önemlisi e, bu yılın yani bu yılların aslında kadın futbolunda önemli bir e, dönüm noktası e, olduğu söyleniliyor gelen olarak hem bu e, şampiyonada e, futbolcuların performansı açısından e, çok üst düzey bir performans sergilendiği söyleniyor hem de e, stadyumların dolması seyirci ilgisi açısından da çok başarılı bir dönem olarak görülüyor. Dolayısıyla, Lettrubin 4 Genev gazetesinden bir yorumcu şöyle diyor: 2020'lerin başı profesyonel kadın sporunun meşruiyeti bakımından önemli bir dönüm noktası olarak tarih kitaplarına geçecek diyor. İrlandadan Irish Examiner Kadın sporu zirveye koşuyor. Bu yazının en büyük spor başarılarından biri geniş izleyici kitlesi çeken Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası oldu diyor. Ee, yani ka kadın futbolu böyle ilgi görüyor. Evet. Ama burada Guardian şöyle bir şeye dikkat çekmiş. Hani yaşasın erkek futbolu gibi demeyelim. Hani kadın futbolunun farklılığını teslim edelim şeklinde Guardian'da yazılar var. Mesela bir yazıda şöyle deniyor. Her şeyden önce kadın futbolu. Parayla bozulmamış e, ya da toksik taraftar kültürüne bulanmamıştır. Ve erkek futbolu istikametinde ilerlemesini engelleyebiliriz e, demiş buradaki yorumcu. Sonra maçtan sonra yayınlanan baş da şöyle dendi. E, maçlardaki seyirci kitlesi bakımından her, çok daha çeşitliydi erkek futboluna göre. Anneler ve babalar... Kredi kartlarına fazla yüklenmeden kızlarını ve oğullarını maçlara getirebildiler. Z kuşağından bolca insan vardı. Stadyumları dolduran kadın seyirci kitlesi 2020'de İngiltere İtalya erkekler finalini saran korkunç şiddetli ortamdan kat be kat farklı bir ...atmosfer oluşmasını sağladı diyor. Yani Guardian şey e, demiş hem keyifli hem hesaplı e, demiş e, kadın futbolu için. Ayrıca seyirci e, kitlesindeki işte kadınlara ve gençlere de e, dikkat e, çekiyorlar. Tabii her şey sadece e, bu güzelliklerden ibaret değil daha yapılacak çok şey diyenler de var. E, Fransa'dan Le Monde gazetesinden bir yorumda şöyle deniyor kadın sporlarına televizyonda daha az yer veriliyor. Erkek sporları Başarı bağlamında daha fazla takdir edilirken kadın sporculara ilişkin haberler çoğu zaman bu sporcuların görünümleri, yaşları ya da aile hayatları ile sınırlı kalıyor. İlerleme kaydedilmesi gereken hala pek çok alan var. Genç kadınların teşvik edilmesi, eşit ücret meselesi, hala fazlasıyla erkeklerin egemenliğinde olan kurulların iyileştirilmesi e, diyor. Son olarak şeyden e, Polonya'dan gazete gazeta Wybotsa'dan Va e, bir yorum aktarayım. Yarım asır önce kadınların futbol oynamasının yasak olduğuna inanmak zor. İsviçre'de aynı dönemde kadınların oy kullanma haklarının olmadığı gerçeği de çok saçma. Britanya'da şimdi büyük bir heyecan yaşanıyor. Kadın sporcular gazetelerin ve büyük web sitelerinin baş sayfalarının kahramanları oldu. Bir gün bizim ülkemizde de böyle bir coşku yaşanır mı? Neden olmasın? Kadın sporcularımız giderek daha iyi hale geliyor ve takımımızın Avrupa'da rekabete başarılı bir şekilde dahil olması an meselesi. Polonyalı yorumcu böyle bir coşku duymuş ve o coşkunun yakında kendi ülkesine de gelebileceğini söylüyor. Biz de umarım yakında bunu Türkiye için de söyleyebiliriz. Evet yani bu büyük bir yankı yarattı. Özellikle Lioness'ler diyorlar onlara dişik aslanlar diye Britanya takımına ve Son derece büyük bir e, zafer sarhoşluğu içindeler hepsi ve çok e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kızlar, e, kadınlar takımının başındaki Megan Rapano ile de bayağı ilgili. Çünkü eşit e, ücret almaları, eşit haklara sahip olmaları konusunda da son derece büyük bir mücadele de vermişlerdi daha o, oradan başlayarak. Şimdi bunun yankıları Avrupa'da, Britanya'da özellikle de şey yapılıyor yani. Ee, ücret konusundan bahsettiğiniz <gülüyor> La Vanguardia'dan, e, İspanya'dan e, bir, bir yorumcu bu ücret meselesinin ne kadar farklı olduğununa e, dikkat çekmiş. E, onu da söyleyeyim. E, Şampiyona'ya katılan 16 takım 16 milyon avroyu aralarında paylaştı ve bu 2017'dekinin iki katıydı. Fakat UEFA'nın 2021 Avrupa Erkekler Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ülkelere 371 milyon, milyon avro, avro dağıttığını unutmamalı diyor. Yani yaklaşık hemen böyle bir hesaplamaya varsak 20 katından daha fazla evet, e, erkekler futboluna ayrılan bütçe. Tam da bunu söyleyecektim. Bunu Alpulaga ile beraber epey zamandır, hatta yıllardır diyebilirim konuşmaktayız. Yarın da konuşacağız tabii ama son derece önemli bir gelişme olarak kabul etmek lazım. Bu hem ücretler eşitlik açısından ayrıca da başka konularda da çok önemli bir gelişme bu yani. Evet. Böyle. Avrupa'dan, Avrupa gündeminden, Eurotopics bültenlerinden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler Tuğba. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.